ve şerr-ül umuri muhtesatetha ve kul muhtesaten bid'a ve kul bid'atin dalal ve kul kardeşlerim. Muhakkak ki insanlar arasındaki ilişkilerde ve bu ilişkinin sağlıklı olabilmesi ve bu ilişkinin devam etmesinde birlikte yaşayan insanların üzerlerine düşen bazı görevler vardır. Öncelikle şayet bir insan kendisine saygı duyulmasını istiyorsa başkasından saygı bekliyorsa öncelikle karşısındaki kardeşine saygılı olması gerekir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman o henüz kendisine Allah Azze ve Celle tarafından peygamberlik verilmezden önce yani 40 yaşına kadar kavmi arasında Muhammedül Emin sıfatını almış bir kimseydi. Yani kavmi arasında en üstün vasıflarla vasıflanmış bir kimseydi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden öncelikle İnsanlar ilişkileri, insanlar arasındaki ilişkilerin en başında insanın kendisini bilmesi gerekir. Bilmesi gelir. Ki bundan daha güzel bir erdem, daha güzel bir sıfat yoktur kardeşler. Kendisine yeterince saygısı olmayıp hem yaratıcı hem de insanlık katında konumunu bilmeyen kişiden başkalarına faydanın gelmesi de hiçbir zaman düşünülemez kardeşler. Yani kendisini ıslah edemeyen başkasını asla ve asla ıslah edemez. O yüzden sahabenin hayatına baktığımız zaman kardeşlerim, Diyor ki Bukhari'de gelen rivayette Abdullah İbni Cerir, Bâ ya'tu sallallahu aleyhi ve sellem alâ iqâmü s-salâ ve i'tâ-i zekâ li kulli muslimin. Diyor ki Abdullah İbni Cerir radıyallahu anh, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazı doğru kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana nasihat etmekle emrolundu. Ki biliyorsunuz Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından bir tanesi de kendisinden nasihat istenildiği zaman o kardeşine nasihat etmesi gerekir. Ki öncelikle insanın o nasihat verebilecek seviyede olması gerekir. Yani herkesten nasihat istenmez. Nasihat edenin insanın da ne olması gerekir? Buna ehil olması gerekir. O yüzden ki insanın kendi nefsini bilmesi, dolayısıyla kendisini yetiştirmesi dini açıdan, takva açıdan, amel açısından çok önemlidir. Dediğimiz gibi kendisini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Yine gelen rivayette Bukhari'de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Ed dinun nasiha Muhakkak din nasihattır Qalu limen ya Rasulallah?" Orada bulunanlar dediler ki kimin için ey Allah'ın Resulü Kimin için din nasihattır Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Lillahi ve lirasulihi ve li e'immetil ve ammetihim Bir Allah için İki rasulü için, üç Müslümanların imamları yani önderleri için, dört Müslümanların geneli için. Peki ne demektir Allah için nasihat? Yani Allah'ın kitabı için nasihat. Şimdi <gülüyor> muhakkak ki Allah'ın kitabı Allah Azze ve Celle tarafından koruma altına alınmıştır. Nitekim ondan önceki semavi kitapların hiçbirisi, Allah azze ve celle tarafından koruma altına alınmamıştı ki biliyorsunuz insanlar tarafından kavimler tarafından tahrif edildi. Kendi heva ve heveslerine göre ne yaptılar o kitapları yazdılar. Ta ki Allah azze ve celle son kitap bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirinceye kadar ki onu biz onu biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz buyurarak Allah azze ve celle kıyamete kadar onu koruması altına almıştır. Allah'ın kitabı için nasihat denildiği zaman In, yani Allah Azze ve Celenin kitabının öğrenilmesi, onun öğretilmesi, onu okunması, onun okunmasının öğrenilmesi ve öğretilmesi, onun ezberinden ezberlenilmesi ve gücü yettiği kadar amel edilmesidir Allah'ın kitabı için nasihat. Peki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve için nasihat ne demektir? Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gönderilmiş peygamberlerin sonuncusu. Onun için nasihat demek, onu yüceltme, onun sünnetini öğrenme, öğretme, yaşama, yaşatma ve sürekli onun sünnetini aramızda tedaris edip, öğrenip, amelimize, hayatımıza geçirmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için nasihat. Müslümanların imamları yani önderleri için nasihata gelince, Muhakkak ki imamlar yani insanların önde giden önderler devlet başkanı olabilir bir cemaatin bir e, kardeşlerin önde giden birisi olabilir. Muhakkak ki omuzunda nedir çok büyük yükler vardır. Ve bizler o yükü ağırlatma değil daha çok e, meşakkat vermek değil aksine ondaki yükü hafifletme açısından ne yapmamız gerekir? o önderlere Müslümanların imamlarına yardımcı olmamız gerekir. Eğer herhangi bir zulüm varsa, onu o zulmü giderebilmek için onlara biraz önce dediğimiz gibi güzelce nasihat etmek vardır. Peki Müslümanların genel için nasihat nedir? Müslümanların geneline merhamet edip acıma. ki Allah Azze Allah Resulü Aleyhisselam buyurduğu gibi, man ya rhamla merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden Müslümanların geneline ne olması gerekir? Merhametin onlar olması gerekir. Ve insanlara faydalı olan şeylerle insanlara ne yapmak gerekir? Yardımcı olmak gerekir. O yüzden insani ilişkilerde yani ikili ilişki olsun, cemaat içerisinde olsun, toplu olarak olsun muhakkak insanların kendilerine karşı çok samimi olmaları gerekir. Ki Şeytan tek kişiyle beraberdir diyor. İki kişiden daha uzak, üç kişiden daha uzak ve muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin eli cemaatin üzerindedir. Eğer siz cemaatte bulunmazsanız sürekli kalbiniz kardeşinizle birlikte olmaz ise o zaman hiç kimse birbirinin ne derdini anlayabilir, ne sıkıntısını anlayabilir ne de nasihat istediği zaman ki nasihat ihtiyaca binaen verilir onun ihtiyacı belirlenip ne yapılır? Ona göre nasihat edilir. Eğer siz kardeşinizin ihtiyacını bilmiyorsanız ne yapamazsınız? Ne ondan nasihat isteyebilirsiniz ne de ona gereği gibi yani onun ihtiyacını giderecek şekilde nasihat edebilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü din ancak ve ancak nasihattır kardeşlerim. Şimdi muhakkak ki Müslümanların birbirlerine karşı bazı görev ve sorumlulukları vardır ki Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde bu görev ve sorumlulukları insanlara, Müslümanlara bizlere açıklamıştır muhakkak ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam kendi yaşantısıyla ne olmuştur insanlara örnek bir hayat sunmuştur o yüzden insani ilişkilerde yani ibadetle alakalı sosyal hayatını programlamada her türlü aşırılıktan uzak dünya ve ahiret dengesini ne yapmak gerekir? Çok iyi kurmak gerekir. Maalesef bizler toplum olarak hani bir söz vardır ya hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Ama maalesef bizler hep sözün ilk tarafını almışız ve son tarafını hep terk eder olmuşuz. Böyle bir ikinim içerisine girmişiz. Halbuki insanlar arasındaki ilişkilerde şayet insanlar birbirleriyle ilişkilerini sıkı tutsalar, birbirlerine karşı hayrı çoğaltsalar ne kadar güzel olur. Bunun önemi nedir bilir misiniz kardeşlerim? Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Buhari'de gelen rivayette Ey yüme muslimin Şehide lehu arba'atun Bi hayrin Edhalahu Allahul Herhangi bir Müslüman hakkında Şayet dört kişi onun için Hayırla şahitlik ederse Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Onu cennetine girdirir <Gülüyor> Hazreti Ömer diyor ki Hadisi rivayet eden Ey Allah'ın Resulü Üç kişi de olur mu? Üç kişi de 2 İki, iki de diyor. Ondan sonrasını fazlasını bir kişi demedik diyor o yüzden kardeşlerim insanlar arasında eğer biz ne kadar hayrımızı çoğaltırsa insanların bize karşı hayır namına şahadeti ne olur? Gerçekleşmiş olur ki Müslüman'ın Müslüman hakkındaki hayır üzere şah şahitlik etmesi, şehadeti de ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onu cennetine girdirmesine bir vesile kılıyor. O yüzden birbirlerimize karşı ne yapmamız gerekir? Hayrı mümkün olduğu kadar çoğaltmamız gerekir ki biliyorsunuz cenazeyle alakalı her kimin diyor cenazesinde 40 tane tevhid ehli cenazesinde hazır bulunursa Allah azze ve celle onların o ölüye karşı şehadetini kabul eder. O yüzden kardeşlerim insani ilişkilerde gerçekten dinimiz İslam dini çok büyük önem vermektedir. Bununla alakalı gerçekten çok önemli bir hadis yine Bukhari'de gelen rivayette öyle bir An ki insanların artık diriltilip Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirildiği kadın ve erkeklerin anadan doğduğu gibi çıplak ve sünnetsiz olarak kıyamet günü toplanırlar diyor. Ayşe anamız şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü kadınlar ve erkekler çıplak. bunlar birbirine bakmaz mı utanmaz mı? Buyurur ki Allah Resulü Selam ey Ayşe vallahi o zaman öyle bir gündür ki o öyle bir çetin bir gündür ki vallahi herkes artık ne yapar o günde nefsi nefsi der diyor. Yani içinde bulundukları durum artık hiç e, sağa sola bakamazlar. Nitekim ne diyor Allah azze ve celle? Yawma yefirru'l mer'u min O gün ne yapar kişi kardeşinden ve ummihi ve abii Anne ve babasından ve sahibihi ve beni. kendi hanımından ve çocuklarından ne yapar Muhakkak ki o gün herkesin kendisini ilgilendiren bir neyi vardı? işi vardır diyor. O gün artık güneş insanların üzerine bir mil kalıncaya kadar yaklaştırılır. İnsanlar artık günahları nispetinde tere boğulurlar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kimisi o ter sayesinde yani günahları nispetinde terler. Kimisi topuklarına kadar <gülüyor> kimisi diz kapağına kadar, kimine bel kadar, kimi boynuna kadar, kimi de artık ne yapmıştır ee, günahları kendisini aşmıştır. İşte öyle bir zamanda Allah Azze ve Celle yedi sınıf insan vardır ki Arşının gölgesinde o sınıfı o yedi sınıf insanı gölgelendirir. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zilli la zille illa zille. Yedi sınıf insan vardır ki o gün Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmayan o günde Allah Azze ve Celle onları arşının gölgesinde gölgelendirir. Birincisi el Imamu'l Adilu Adil bir imam. Yani insanların yönetimini üstlenmiş, artık halifedir, devlet başkanıdır veya bir liderdir. Ne yapan? İnsanlar arasında adaletle hükmeden bir imam, bir önder. Yeni gelir aslında aile babası, aile reisi olan baba, icabında kendi ailesi üzerinde nedir? Bir imamdır, bir önderdir, bir reistir. Allah Resulü Aleyhisselam buyurduğu gibi bir çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğü sürüde nedir? Sorumlusunuz. Muhakkak ki baba, kendi aile efradından, yani hanımından, çocuğundan sorumludur. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ve burada geçen devlet başkanı, yönetici, adil olduğu zaman... Yani insanların kendisi üzerine hakim kılındığı, kendi idaresine verildiği insanlar arasında şayet adaletli <gülüyor> bir şekilde hükmeden ise işte Allah azze ve celle bu insanı arşının gölgesinden başka bir gölge olmayan o günde gölgelendirir buyuruyor Allahu Teala. İkincisi ve şabun neşe fi rabbi. Öyle bir genç ki Allah'ın ibadetinde büyüyen, gelişen Gençliğini Allah Azze ve Celle ibadetle geçiren bir gençtir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir genç ki kardeşlerim artık bütün duygularının şehevi olsun maddi olsun el üst seviyede olduğu bir çağda. Hani derler ya delikanlılık çağı. İşte öyle bir anda hem bütün fuhşiyatı bütün kötülükleri yapabilme gücüne sahip olduğu halde Bunların hepsini Allah azze ve celle için terk edip yalnız ve yalnız Allah e, gençliğini Allah azze ve celle'nin ibadetiyle onun meşguliyetiyle geçiren bir genç işte Allah azze ve celle'nin o günde arşının gölgesinde gölgelendirdiği kimselerden bir tanesidir. Yedisi sınıf insanda. Üçüncüsü "Varaculun kalbu muallakun fi'l mesacit." Öyle bir kimse ki kalbi hep mescitlere bağlı olan kimse. Şimdi şu lambayı düşünün. Bu lamba nedir? Tavana muallak yani asılıdır. Tıpkı insanın kalbi de sanki o mescitteki asılı bir ampul gibi bir e, lamba gibi hep mescide bağlıdır. Ki biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiği zaman ne yaptı kardeşlerim? Mescid inşa etti. İlk yaptığı şey. Hatta kendisi mübarek eliyle bedeniyle ne yaptı? Mescide e, bina için yapılması gereken taşı toprağı taşıdı kardeşler. Peki İslam'da mescidin önemi her kim diyor evinde güzelce abdest alır ve mescide giderse attığı her adım için ne vardır? Bir sevap vardır ve bir de günahı giderilir diyor. Yine bir hadiste buyuruyor ki Allah Resulü Vesselam her kim sabah namazı için güzelce abdest alır, camiye gider, mescide gider orada cemaatle namazını kılar ondan sonra Bulunduğu yerde oturur. Abdestini bozmadan Allah'ın zikriyle meşgul olur. Ondan sonra güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılarsa ne ecir vardır? Hac ve umre. Hac ve umre Hac. Ecir Görüyor musunuz kardeşlerim? Attığı her adımda muhakkak onun için bir ecir. Attığı her adımda o ecirle birlikte ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Bir tane günahını silir. O yüzden mescitlerin bir Müslümanın hayatında çok büyük önemi vardır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam orayı sadece namaz kılınan bir namazgah olarak edinmemiş. Aksine orayı bir medrese olarak kullanmış. İşte her türlü işlerin istişarenin yapıldığı bir meclis olarak kullanmış. Ve sadece namaz kılıp insanların birbirinin yüzüne dahi bakmaksızın çıkılan bir yer olarak inşa edilmemiştir mescidlerimiz. فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ Muhakkak ki mescidler Allah'ındır. Orada Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. <gülüyor> ki mescidin gerçekten dinimizde çok büyük yeri var. Öyle bir insan ki, öyle bir adam ki kalbi daime, daima nedir? Mescidlere bağlıdır. Bir de gerçekten önemli bir hadis ve inşallah Allah Azze ve Celle bu hadisle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Buyurur ki Allah Resulü Aleyhisselam her kim diyor bir mescitte 40 gün boyunca bir imamın arkasında ilk tekbire yetişerek 40 gün boyunca namaz kılarsa muhakkak ki nifaktan emin olur buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Yapabilene ne mutlu kardeşlerim. O yüzden bu sınıf insanı da yani kalbi daima mescitlere bağlı insanı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde gölgelendirir buyuruyor. Ve yine varaculani tahabba fillah ictema ale ve teferraqa ale. İki insan vardır ki bunlar ancak ve ancak Allah için bir araya gelirler ve yine Allah için ayrılırlar buyuruyor Allah Resulü azze ve sellem. Yani o iki kimse yalnız ve yalnız birbirlerini başka bir gaye için değil. Herhangi bir maddi menfaat veya dünyalık düny e, dünyalık bir şey için sevmezler. Yalnız ve yalnız ne yaparlar birbirlerini Allah için severler. Allah Ki şey bu birbirlerini bir araya getiren tek şey nedir? Allah sevgisidir. Evet, ve birbirlerini bir. Evet. Allah için severler. Ve o yüzden Allah Azze ve Celle arşının gölgesinde o iki insanı hiçbir gölgenin olmadığı bir günde gölgelendirecektir. Yani birbirini sırf Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan o iki insan. Yani herhangi bir maddi, bir dünyalık menfaat olmaksızın. Evet çok kare. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi sırf birbirlerini Allah için seven kullarından eylesin. Amin. Amin. Evet, hadisin önemli bir kısmı. Diyor ki Allah Resulü Selam وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَتُمْ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهُ Öyle bir kadın ki güzellik ve Allah. nesep sahibi. Yani hem güzel hem zengin. Kişiyi zinaya davet ettiği zaman اِنِّي أَخَافُ اللّٰهُ Ben Allah'tan korkarım diyebilen bir kimse. Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayın kardeşler. Yusuf Aleyhisselam, kralın hanımı, kendisine ki Yusuf Aleyhisselam, neredeyse dünyanın, e, ayın yarı güzelliği verilmiş bir insan. İnsanların tümünün e, yarı güzelliği verilmiş bir insan Yusuf Aleyhisselam. Kralın hanımı ona ne yapıyor? Zina teklif ediyor. Ama Yusuf Aleyhisselam, inni akhafullah diyerek o zina teklifini ne yapıyor? Reddediyor. <Gülüyor> Geri çeviriyor. Kadın vazgeçiyor mu? Hayır. Ya dediğimi yapacaksın <Gülüyor> ya da neler yapacağım göreceksin diyor. Yani hapse atılmakla tehdit evet. ediyor. Peki ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Vallahi sicin yani hapishane benim için sizin davet ettiğiniz şeyden çok daha hayırlıdır buyuruyor. Ve sonuçta ne yapılıyor? Hapsa atılıyor. Yani ki biliyorsunuz Maria sığınan üç kimseden bir tanesi ki Allah Azze ve Celle onun amelini kabul ediyor ve kayayı dan, e, açıp evet. onları kurtarıyor. Ne yapıyor? Amcamın kızı vardı diyor. Ben onu çok seviyordum ve ben onu sürekli arzu ediyordum. Ama o hep, hep hayasından benim zina teklifimi ne yapıyordu? Geri çeviriyordu. Bir gün kıtlık oldu ve geldi benden yardım istedi. Ben de dedim ki sana bu kadar mal vereceğim. Ama benim dediğimi yapacaksın. O da mecburen kabul ediyor. Ta ki zina vuku bulacağı zaman ne diyor? Ey Allah'ın kulu Allah'tan kork. Ve bu mührü nikah olmaksızın açma diyor. O adam sırf Allah Azze ve Celle'nin lafzını duyduğu için ne yapıyor? Geri duruyor. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle böyle bir mevkifle böyle bir durumda hiçbir Müslümanı imtihan etmesin. Yani bırakın artık böyle bir mevzu Böyle bir konumu Böyle bir durumu Artık insanlar maalesef kendi elleriyle Kendi ayaklarıyla ne yapmışlar Zinaya koşar olmuşlar Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Sakın zina etmeyin demiyor Kardeşler zina. Sakın zina yaklaşmayın Ne diyor? Göz zina eder Gözün zinası nedir? Parama bakmasıdır Peki ne yapar? Dil zina eder El zina eden, ayak zina eden en son kişi ne yapan? O zinada vuku bular. Ki büyük günahlardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin sevmediği günahlardan bir tanesi de kulunun ne yapmasıdır? Zina etmesidir. Hepimize Allah Azze ve Celle bundan korusun. Ki böyle bir konumda yani bir erkek için kardeşlerim hakikaten başına gelebilecek yani bir kadın tarafından belki de en kötü bir durum. Yani çok zengin çok güzel ve sizi zinaya davet ediyor. Ve öyle bir konumda siz Allah Azze ve Celle'nin korkusuyla ben Allah'tan korkarım diyerek ne yapıyorsunuz? O zina teklifini reddediyorsunuz. İşte böyle bir kimseyi de Allah Azze ve Celle arşının gölgesinden başka gölge olmayan o günde ne yapacaktır diyor Allah Resulü Selam. Arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Ve yine öyle bir insan ki varaculun tesaddaqa Akfe Hatta la te'aleme şimaluhu Ma tunfiku yemine Yine öyle bir kimse ki Sadaka verir Ama öyle bir sadaka verir ki Sağ elin verdiğini ne yapmaz? Sol el işitmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Yani kardeşlerim burada Herhangi bir gösterişten Herhangi bir riyadan Gösterişten uzak bir şekilde Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızası için gizli bir şekilde yalnız Allah'ın rızasını umarak ne yapan? Allah için tasadduk eden, Allah için sadaka veren kimse de muhakkak Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendirdiği yedi sınıf insandan birisidir. Öyle bir gün gelecek ki diyor o günde vallahi ne dinar ne altın ne yapmayacaktır hiç kimseye fayda vermeyecek. İşte o gün gelmeden önce yarım burma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koyunluyor. Ki sadaka vermeyi emreden hadis, e, ayetler geldiği zaman sahabeler giderlermiş, sırtlarında hamallık yaparlarmış ve o kazandıkları parayla götürür sadaka verirlermiş. Ki kendilerini cehennem ateşinden kurtarabilmek için. Allah azze ve celle bizi cehennem acabından korusun. Amin. Amin. Ve yine yedi sınıf insanın sonuncusu da Varın junun zekerrallaha haliyan fefaadet aynahu öyle bir kimse ki yalnızken hiçbir kimsenin olmadığı yalnız ve yalnız Allah'ın kendisini gördüğü yalnız Allah'la baş başa olduğu insanlardan uzak olduğu yalnız bir durumda Allah azze ve celle'yi anan Allah azze ve celle'yi zikreden ve onunla Allah'ın korkusuyla ağlayan bir kimsedir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Öyle gözler vardır ki Allah Azze ve Celle o gözü cehenneme girmeyi haram kılmıştır. Bunlardan bir tanesi de yalnızken Allah Azze ve Celle'yi hatırlayan, Allah'ı zikreden aman sonra da gözleri Allah için yaşaran kimsedir buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kimse de Allah'ı yalnızken anıp zikredip sonra da bununla Allah korkusuyla ağlayan kimse de Yine yedi sınıf kimsenin Allah'ın azze ve Celle'nin arşında gölgelendi, gölgelendirdi yedi sınıf kimselerden bir kardeşlerim. Şimdi bu yedi sınıf kimseye baktığımız zaman kardeşlerim muhakkak ki bu yedi sınıf da hepimizin <gülüyor> hayatında gerçekleşebilecek, hayatında e, olabilecek, başımızdan geçecek şeyler. Mesela dediğimiz gibi hepimiz bir yerde ailen neyiz, reisiz belki bir iş patronuyuz, ee, emrimiz altında insanlar var veya ailemiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Onunla adaletli bir şekilde davranmak ve hepimiz nedir? Çoğumuz genç, yani yaş ortalaması genç sayılır. Bu gençlik devresinden geçmek üzere veya geçecek veya geçmiş ve mescid her zaman başımızda olan bir şey, yapmamız gereken ama maalesef, Belki de cuma namazı olmasa mescitlerin maalesef yüzünü göremeyecek hale gelmişiz. Daha önce Hüseyin Ozan'ımızın anlattığıdır maalesef. Ve diğer yedi sınıf insan da her zaman bizim yapmamız gereken başımızdan geçebilecek olaylar. O yüzden insanın o günde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın azametinden, büyüklüğünden, yüceliğinden bahsettiği o günde... Allah Azze ve Celle'nin arşında gölgelendirdiği o yedi sınıf insandan olmak için bunu öncelikle öğrenmek sonra da onlar gibi olmak için çaba sarf etmemiz gerekir. Şimdi bazılarını olmak için çaba sarf ederiz ama bazılarında başımıza gelmemesi için ne yaparız? Önlem alırız tıpkı zina teklifinde olduğu gibi. Orada gerçekten o zinayı teklif edebilecek ancak kuvvetli imanın sahip olan bir kimse ne yapabilir? reddedebilir. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Ona meyle diyor. Fakat diyor Allah tarafından bir burhan görmeseydi açık apaçık delil. Yani bunun ne kötü bir fuhşiyat, ne kötü bir kötülük, Allah'ın sevmediği bir ibadet olduğunu, bir kötülük olduğunu bildiği için ne yaptı bu fiili terk etti. O yüzden insanın o kötü durumlara düşmemesi için, gözünü ve her şeyini zinadan koruması için o bilgiyle ne yapması gerekir? Kendisini donatması, iman zırhıyla kendisini zırhlanması gerekir kardeşlerim. Şimdi gerçekten e, hayatımızda ve ikili ilişkilerde önemli bir hadis ki bizim asıl e, anlatmak istediğimiz iki kimsedir ki, ...birbirini yalnız Allah için sever... ...ve yine Allah için ne yaparlar... ...bir araya gelir ve ayrılırlar... ...ki ikili ilişkilerde bu çok önemli... ...menfi üzere... ...menfaat üzerine kurulmuş ilişkilere... ...baktığınız zaman... ...menfaat nerede bitti... Dostluk, dostluk, ...dostluk orada bitti... ...yani öküz öldü, ortaklık bitti... ...ama bizler... ...ölüm anında dahi ne vardır... ...cenazenin kaldırılması... ...işte ölünün, ölünün defnedilmesi... ...onun arkasından doğa edilmesi gibi... Öldüğünde dahi bizim görevimiz ne yapmıyor? Kardeşimize karşı bitmiyor. O yüzden şayet bir kul Allah Teala'nın kendi rızasına yönelik amellerinde muhakkak ki Allah hoşnut olur ve onları kimseden, kimsenin yardımının kabul edilmediği yalnız ve yalnızca bar olan Allah Azze ve Celle'den başkasının yardım edemediği o yerde eğer bir şeyi Allah için yapmışsanız muhakkak Allah size ne yapacaktır? yardım edecektir. Eğer siz Allah Azze ve Celle'yi dünyada unutursanız Allah da sizi kıyamette unutur. Eğer siz Allah'ı hatırlarsanız, anarsanız muhakkak ki Allah Azze ve Celle de sizi ahirette anar, hatırlar ve rahmetiyle inşallah cennetine girdirdiği kullarından eyler. Amin. Şimdi muhakkak ki dediğimiz gibi bu yedi sınıf insanda gerçekten örnek alınacak, alınması gereken çok büyük vasıflar vardır. Yine her güzel ve makbul işin temelinde sevdiğini Allah için sevmek gibi üstün bir meziyet bulunmaktadır. Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için bu etme duygusuyla diri tutmak lazımdır. Kalpler dönektir kardeşlere. O yüzden kalbi her zaman ne yapmak gerekir? Cilalamak gerek. Nasıl ki biz acıktığımız zaman yemek yeme ihtiyacı hissediyoruz, kalp de nedir kardeşler? Hani işleyen demir ışıldar ya, kalbin cilalanması gerekir. Kalbin cilası da vikrullahtır, Allah'ın vikridir, Allah'ın dininin öğrenilmesi ve dininin yaşatılmasıdır. Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı buyurduğu gibi bedende bir et parçası var. Eğer o salih olursa, güzel olursa bütün beden güzel olur. Kötü olursa ne yapar? Bütün evet. beden etkilenir ve bütün beden kötü olur. Ala ohiyyat kalp Muhakkak ki o et parçası kalptir. O yüzden kardeşlerim kalbe çok büyük yatırım yapmak gerekir. Varımızla, yoğumuzla bütün yatırımı ne yapmak gerekir? Kalbe yapmak gerekir. Zira kalp ıslah olursa, iflah olursa muhakkak ki beden de iflah olur. Beden de düzelir <gülüyor> inşallah. Allah Azze ve Celle bizi birbirimizi yalnız Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhanetallâhümme Rabbana ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله العالمين